Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matrak 94.9 açık radyoda açık yeşil başlıyor. Benim İchaih'im. Ben de Ömer Madra. Ee, ve destekçimiz İknur Aktunç Avigdor'a teşekkür ediyoruz. Ee, geçen hafta açık yeşilde e, kitap köşesi yapmaya başlamıştık. Ee, yeni çıkan iki kitabı e, tanıtmıştık. Ama bunlardan bir tanesine biraz kısaca değinmiştik ve bu bu haftaya aktarmıştık. Bu kitap Muammer Sakaryalı'nın yazdığı Kışla Dağdan Mektup var. ...ya da alt başlığıyla süperisine mektuplar. E, kitabın yazarı Muammer Sakaryalı... E, ...bugün telefon e, yoluyla konuğumuz. Muammer Bey günaydın. Günaydın. Merhaba. Merhabalar. E, Muammer Sakaryalı'nın kitabı dediğim gibi... ...Kışladağ'dan mektup var. Yeni İnsan yayınlarından bu sene çıktı. Muammer Bey e, önce şununla başlamak istiyorum. Siz e, bu kitaptan önce bir de... E, bu kitapta da anlattığınız köyünüzü inayı anlatan başka bir kitap daha yazmışsınız evet. ee, ve bu da ile bağlantılı. Bize bu inay nereden geliyor, superis nedir? Biraz bununla başlayabilir misiniz? Ee, tabii. Ee, şimdi uygun bir yaşamımın bir evresinde uygun bir zaman bulduğum zaman bulduğumda şeyi kendi doğduğum çocukluğumun geçtiği gençliğimin geçtiği kültürel ortamı araştırmayı çok istiyordum. 2000'li 2000 yılında böyle bir çalışmaya başladım. 2005 yılında filan bitti. Bir monografya çalışması çıktı ortaya. Benim köyümün adı İnai. İnai Türkçe bir isim değil. Nereden geliyor? Kim koymuş bu ismi? Gibi soruların peşine takıldığım zaman belgelerde işte Anadolu'nun tarihi coğrafyasında William Ramsay'da e, ve değişik kaynaklarda e, Nais olduğunu e, gördüm. E, Şeyi döneminde de Helen döneminde de Inais e, dendiğini e, örnekli e, yazılı belgelerini rastladım. E, onun da anlamış işte, e, su perisi, e, su perileri uğruna verilen e, yer biri e, olduğunu gördüm. Sonradan bu e, inayiz e, bozularak e, işte iney inay gibi, gibi e, kullanılmış. E, sonra işte Türkler döneminde, Türk hakimiyeti döneminde de e, inay inay e, halini almış. Bir de inay nerede? Bir e, hani dinleyicilerimize i̇nay, kısaca. E, inay köyü e, şu anda Uşak vilayetine bağlı, Uşak e, ili e, Ulubey ilçesine bağlı bir köy. Ne şey şöyle söyleyeyim ee, 1953 yılına kadar Manisa'ya bağlı. Ee, daha sonra Uşak vilayet oluyor 1953'te. Ee, o coğrafya Uşak'a bağlanıyor. Evet. Ee, Ama Eşme'ye bağlı değil, değil Biz Önce Eşme'yi Eşme Eşme. birbirine karıştırıyoruz çünkü. Öyle. Önce Eşme'ye bağlı. İşte oh. 1953 yılına kadar Eşme'ye bağlı. Eşme kendi başına ilçe olunca. Ee, İnay şeye, e, Ulubey'e bağlanıyor. Esasında e, Manisa dolayımıyla hep e, tarihsel olarak Eşme ile birlikte yan yana olmuş ve anılmış. Kayıtlarda da öyle. İdari değişiklik de 1953 yılından sonra Uşak, Ulubey ilçesine bağlanmış. Peki e, sizin kitabınızda da anlattığınız ve bu altın madeninin olduğu Kışla da İnay'ın neresinde oluyor? Ee, Kışladağ da. E, Inay 'ın Kuzeybatısı'nda Kuzey batısı'nda işte kuş uçuşu diyelim ki 4-5 kilometre şeyle gidersek Karayoluyla gidersek de 8 10 kilometre civarında bir uzaklığı var evet. yani kışla da altın madeninin çevresindeki köylerden birisi hemen yakın hemen etrafında 300 metre 500 metre 1 kilometre Mesafeyle köylerde var. Ee, i̇şte ondan sonraki çeperde bizim köyümüz var. Evet e, bir de şeyi sorayım. E, sizin e, bu kitapta anlattığınız e, altın madenine karşı hareket İnay köyünde e, başla, başladı herhalde. Ve İnay vicdan hareketi diyorsunuz. Bu pek alışçılığa gelmiş bir isim değil. Yani genellikle işte altın madenine karşı işte Bergama köylüleri diyebilirdik ya da başka El ele hareketi vardı falan. Siz bir vicdan hareketi kurmuşsunuz. Bu nereden gelmiş? Bu kitapta da biraz açıklıyorsunuz ama ben biraz daha belki ayrıntı verirsiniz diye soruyorum. Bu, bu, bu şey olmadı. Yani böyle bizim işte köylülerle, arkadaşlarla bir araya gelip bu altın madenine karşı işte havamızı, suyumuzu zehirleyen bu olguya karşı gürültü yapıyoruz, mücadele ediyoruz. Bir adımız olsun diye oturup konuşmadık. Yani öyle çıkmadı. Bir, bir, bir seri etkinlikler yapıyorduk. Oradaki jandarma baskısını, devlet baskısını kırmak gerekiyordu. Yani dilekçemizi bile kaymakamlık almıyordu. Bir, bir toplanma yaptığınız zaman vay efendim siz bölücülük mü yapacaksınız? Gene bu memleketi 12 Eylül öncesine mi çevireceksiniz filan gibi tuhaf tepkiler içine giriyorlardı. Biz de ona inat, hayır, suyumuzu savunacağız, toprağımızı savunacağız, havamızı savunacağız, bizim yaşamımız her şeyden önemlidir diye bir takım işte etkinliklere, eylemlere başladık orada. Onlar kitlesel oluyordu. 300 kişilik, 500 kişilik, bazen 1000 kişilik, bazen 2000 kişilik. Her türlü etkinlikler oluyordu. İşte köylerde, her köye gidip o köyde kurabildiğimiz ilişkilerle Açık hava toplantıları yapıyorduk, paneller yapıyorduk, basın açıklamaları yapıyorduk, yürüyüşler yapıyorduk. Ee, şeyin bir tanesi de e, e, bu sıradaki etkinliklerimizden bir tanesi de hemen madenin e, bitişinde bir Kışla köyü var. Köyün adı Kışla, o Kışla Hı -hı, dağdan Kışla alıyor adını. Ee, o köyde, o köyde bizim köy kadar kalabalık bir köy, bir belde hatta, o köyde bir açık hava toplantısı e, yapıyoruz işte bilim adamları var bizler varız hukukçular var tam şeye başlayacağız açık hava toplantısında konuşmaya başlayacağız o arada bana bir haber geldi haberi de getiren çok yakın bir akrabam kışta da altın maddenin şu anda genel müdürü o zaman halkla ilişkiler müdürüydü olan bir kişi adını almaya gerek yok eee işte o benim yakınımı görmüş. E, demiş ki ya işte e, bize inaylılar, muammer e, fena halde e, yükleniyorlar, saldırıyorlar. E, biz esasında eski dava arkadaşıyız demiş. E, öyle bir haber. Hemen biz açık ortaklandısına başlayacağız. E, böyle bir haber geldi. Yani Dava arkadaşlığına veren bir şeyse o şey, e, Otdülü imiş e, Güya benim de içinde bulunduğum Geçmişteki bir çevreden Olduğunu ima ederek e, Bir mesaj göndermeye Bir yakınlık sağlamaya filan çalışıyordu Zannederim e, El altından görüşme talepleri filan da e, Geliyordu O arada ben bunu e, şey, e, Topluluğa ifşa ettim ya biraz önce bir haber aldım. İşte e, benimle dava arkadaşı olduğunu söylüyormuş. Sizin de bildiğiniz Tüpraş şirketinin halkla ilişkiler müdürü. Bunu başka yerlerde de söyleyebilirler. Bilinsin ve duyulsun ki böyle bir şey yoktur. E, bilinsin ve duyulsun ki e, bu tür adamlar, işte bu e, Yeşil Dolarların e, dava ısının adamıdır. Efendim, işte Kalkınma cinneti adı altında yapılan talanın davasının adamlarıdır. Biz canlı yaşamı savunmanın davasının insanlarıyız. İşte çiçeğin, böceğin, yaprağın vesairenin vicdanıyız filan gibi bir söz çıkmış ağzımdan benim. Yani biz bu dili olmayan, kendini savunamayan Tabiatın doğanın e, Vicdanıyız Vicdanı olmaya çalışıyoruz Filan gibi bir şey e, Laftı veya yani spontan kendiliğinden Çıkmış bir şeydi Vicdan hareketi de oradan e, geldi. Yani, Evet ondan sonra şey e, Bu vicdan sözcüğünü Kendi aramızda e, Konuşmadan e, sıklıkla Kullandığımızı fark ettik e, e, Hakikaten böyle bir etrafta Yoğun bir vicdansızlık merhametsizlik yani şeyin ötesinde e, o bildiğiniz e, sömürünün talanın ötesinde de böyle insanlarda da küçücük bir vicdan kalmamış filan gibi e, konuşmalar geçiyordu aramızdan sonra e, şey oldu e, ya bir açıklama yapıyoruz bir efendim bir şey yapıyoruz bunun altına imza atmamız lazım eskiden işte, işte altın madenine karşı çıkan köylüler yazıyorduk, inay köylüleri yazıyorduk bilmem ne yazıyorduk ee, ama şey olmaya başladık işte bir Mayıs mitingine katılıyoruz 500 kişi ne bileyim ben işte hakkımızda dava açıyorlar gidiyoruz 300-400 kişi Manisa'da davamız sürüyor 3-3 otobüs filan derken hay hay hakikaten bir e, kendi yaşamına sahip çıkan insanların oluşturduğu bir hareket oldu o. E, yani böyle baştan oturulmuş kurgulanmış planlanmış filan bir şey değil ama ama karşı tarafta e, yine kitaptan öğrendiğimize göre bayağı bir hazırlıklıymış bu sefer. Çünkü en çok hani sizin de andığınız şeylerden bir tanesi şirketin ki hemen ismini de verelim Eldorado Gold ve TÜPRAK değil Tüprak. mi? İkisi, ortak. i̇kisi İkisi değil. Eldorado Gold, TÜPRAK diye birlikte anılıyor. Ha, bil, TÜPRAK Eldorado Gold'un Türkiye ayağı. Ha. Aynı şey yani. Dolayısıyla TÜPRAK da aslında bunun dışında bir de Efm Çukuru madeninin de sahibi değil mi? Yani evet. Hatta FM Çukuru'ndan e, çıkardıkları cevheri de galiba sizin orada e, işliyorlar öyle mi? E, aynen öyle. Dün e, e, çok demoralize eden bir program yayınlandı bir e, televizyon kanalında. Evet. E, i̇smini anmak ne kadar uygun olur bilmiyorum. O analım hangi televizyon Anadolu'da hangi program? NTV e, kanalında işte biz Düzgün Haber kanalı diye insanların izlediği bir şeydir. Dün akşam, pardon, eversi gün, neydi? Pazarsı gün akşam saat 21.15'te Yeşil Kültür diye bir program yayınlandı. FM çukuru konu alan, onu da isterseniz söz sırası gelmişken ona da değinelim. Şimdi FM çukurunda işte 10 ton kadar altını çıkarılacak. FM çukuru İzmir'in damı, FM çukurunda galerilerden alınan FM CFR altınlı CFR işte orada bir takım işlemlere tutularak ısıtma kavurma dedikleri kavurma sistemine tabi tutularak kavrulmuş CFR kışda daha götürülecek kışladaki açık liç alanında liç edilecek. Diye ee, bir müjde verdiler değil mi program? <gülüyor> yani FM çukurundakilerin korkmasına gerek yok. Biz bunu nasıl olsa kışla dağda evet, siyanürle e, işleyeceğiz dediler. Evet. Diyorlar. Ve siyanür yani, kullanılıyor değil mi? Bu leaching denen tabi tabi en, e, en büyük zehirlerden biri olan siyanürden bahsediyoruz. E, yani evet işte kışla dağda 70 bin ton kullanılıyor toplam olarak 70 bin ton yani e, dile kolay şu ana kadar. <gülüyor> Ee, ...ne kadar kullanıldı bu... Kaç senedir e, açık? Ve 2006'dan bu yana. Evet, beş işte bir yıl biz onu 6 e, ay 8 ay kapattırdık. Kapalı tutuldu o zaman bir... ...gene, gene el altından çalıştılar ama... ...açık çalışamamışlardı. 5 sene. Ee, e, bu, bu arada da... tabii şimdi ben laftan lafa atlıyorum ama... E, ...bu arada tam bu Siyanür'den bahsederken... E, ...arada... E, ...gazetelere de yansıyan çok meşhur... ...sizin kitapta da bahsettiğiniz bir kuzu meselesi var. Değil evet, mi? Yani evet, ölü doğan evet. kuzular. Hem de kaç? Yüzlerce galiba. vallahi Yalnızca o zaman bizim tespit ettiğimiz İlay köyünde tespit ettiğimiz 550 civarındaydı. 560 civarındaydı. Ee, daha sonra... Neden bu ölü kuzu doğumları oldu? Ee, şimdi köylülerin yaygın kanaatine göre yaygın kanaatine göre adam 60 yıldır hayvacılık yapıyor. 40 yıldır çobanlık yapıyor. Mesela benim abim bunlardan biridir 44 yıldır hayvancılık yapar çenesi olmayan gözü olmayan kuzular doğmaya başladı iki ayaklı kuzu doğmaya filan başladı şimdiye kadar kendi tarihlerinde böyle bir şey görmemiş duymamış olan insanlar bu yaşanınca elbette bunu kışta da altın madeninin yaydığı işte ağır metalden veya başkaca e, ...toksiklerden doğaya işte ota çöpe bulaşan, suya bulaşan her neyse... E, ...hayvanın besinin aldığı, ortamdan aldığını e, düşündüler. E, ve bu konuda e, ulaşamadılar. Yetkililere ulaşamadılar, edemediler, bilmeyelim. E, biz de bunun üzerine e, duyunca... ...işte köyde kalabalık bir e, grupla bir basın açıklaması yaptık o zaman... Bunun kışta da altın madeninden kaynaklanmadığını kanıtlayın. İşte beyaz kas hastalığı, şap hastalığı falan diyerek de köylüleri kandırmayın, bizi kandırmayın. Biz bu işleri biliriz, yani o hastalıkları biliriz. Bu başka türlü bir şey. Nitekim beraber çalıştığımız, götürdüğümüz, bilgisine başvurduğumuz veteriner, halk sağlıkçı arkadaşlar da şeyden bir kimyasal zehirlenmeden Mütevellit olabileceğini bu tür e, anamolilerin e, söylüyorlardı. Bir de olay olmadan bir süre önce e, bir patlama olup e, ağır bir kokunun yayıldığına evet, dair bir evet. şey var değil As mi? Asıl şey o. E, biz onu anlatmak isterim. O çok önemli bir şey. E, i̇şte bir gün bir haber geldi. Yine şey e, hava yağmurlu. Zaten ne, ne oluyorsa bu yağmurlu havalarda oluyor. Çok büyük e, afetler olduğu zaman, yağmur yağdığı zaman bizim oraya bir yağmur yağar mesela işte bir hafta üç gün e, o yağmurlardan sonra e, e, siyanürlü su bulamacı e, na, e, fazla miktarda su karıştığı için o e, bu havuz e, açıkta değil mi bu arada havuzu filan yok. Havuz yok havuzu filan yok yani yı yır, şeyi bu bildiğin ceviri yılıyorlar. Onu e, bir duşlama sistemiyle, bildiğin duşlama sistemiyle e, siyanürlü bulamaçla duşluyorlar. Peki atık su nereye gidiyor? Atık su falan da yok. Ya, yani evet. bunlar diyorlar ki biz atık suyu prosese geri veriyoruz. Palavra, hepsi palavra. Yani, e, Direkt e, yer altına gidiyor öyle mi? Prosese geri veriyoruz diyorlar. E, peki... E, proses dediği bir çukur tabii değil mi? Hayır, proses dediği o değil. E, ayrıştırdıkları... E, Altın cevherini Cevherli toprağı seriyorlar ve Bulamaç duş yapıyorlar mı? Evet. Duş yaparken e, Burada bir devir daim sistemi var Diyorlar. Biz bu, bu suyu e, Doğaya salmıyoruz. Sistemin kendi içinde. Ayrıştırma Sistemini, liç sistemini kendi içine veriyoruz Diyorlar. E peki Su eksiliyor ve eksilen suyu Nasıl tamamlıyorsunuz? E tamamlıyoruz. Peki eksilen Su nereye gidiyor? Yani o konular e, Açıklaması Şet raporunda filan da açıklayanıyorlar o su, e, siyanürlü su eksildikçe e, ilaveler yapıyorlar. E, ve e, eksilen esasında hidrojen siyanür olarak yüzde otuz kadar, o suyun yüzde otuz kadarı e, havaya buharlaşıyor. Hidrojen siyanür onun içinde var. Şimdi çok yağmurlar yağdığı vakit e, siyanürlü bulamacın P aşını, o suyun e, siyanürlü e, suyun P aşını buçukta tutmaları gerekiyor ya yani normalde. E, havaya gereğinden fazla hidrojen, siyanür salınımı olmaması için o pH'in buçukta tutulması gerekiyor. İymiş. Hı. Ama afetler olduğu ve çok yağmur yağdığı için e, bu defa pH düşüyor. 9'a düşüyor, 8'e düşüyor belki. Belki 7'ye düşüyor bilemiyoruz. E, bu konularda bilgi verilmiyor. Ve o dönemlerde, tam da bu dönemlerde... Köylülerin e, şeyiyle söylüyorum e, duydukları koku, aldıkları kokunun adıyla söylüyorum. İşte acı badem kokusu, yanık kablo kokusu köylülerin kullandığı bir tarım ilacı var ot ilacı derler ona. Ot ilacı kokusu yayılıyor. Ve o rüzgarlar rüzgar ne tarafa doğru gidiyorsa işte e, güneye geliyorsa, güneye batıya geliyorsa batıya e, dağılıyor. Bu e, sözünü ettiğim kuzu ölümleri Felaketinden 5,5 beş 5,5 buçuk, beş buçuk ay yok beş 55 ay önce e, Temmuz sonlarıydı e, Zannediyorum bu koku alındı Bu koku alındı ve yaygın Şekilde e, Aralık yani, ayında da Kuzu ölümleri başlıyor evet. e, Duyuldu edildi ne yapalım ne edelim işte yetkililere başvuruldu cevaplar alınamadı falan. Bu arada oturdu, köylüler bir tutanak Yazdı bu arada böyle şeyleri de öğrendik yani yaşanan o, o her şeyi, şeyi de var kitapta, kitapta ee, var. asılı basımı evet. var. Evet. Başka türlü nasıl belgeleyebiliriz? Oturdu köylüler, bir tutanak yazdılar. Altında yüzlerce insan, orada 500-600 tane insan, biz hepsini alamadık kitabı. İmzası vardır o tutanakta. Ee, gerçekten e, kuzu ölümlerinin 5 beş ay, beş buçuk ay arkasına geriye doğru gittiğimiz zaman biz bu olayı gördük. Ee, o zaman insanların kanası iyice pekişti. İyice pekişti e, Bu nedenle işte O açıklamayı yaptık e, O açıklamayı Yaptıktan sonra Tarım il müdürü ilçe müdürü hakikaten Koşarak geldiler Konu basında e, konuşulmadan Hiç ilgilenen filan olmuyor Ondan sonra e, köyü 15 gün Karantinaya aldılar Örnekler götürdüler ettiler e, e, İşte Beyaz kas hastalığı bilmem ne filan dediler Aylar sonra ee, tabii biz bu açıklamayı yaptığımız için TÜPRAK şirketinin manevi şahsiyetine hakaret etmiş ee, Bir de üstüne siz dava edildiniz. Sayılmaktan de. dolayı Dava arkadaşınıza <gülüyor> tarafından dava <gülüyor> 50, 50 bin lira e, o zamanın parasıyla 50 milyar lira tazminat davası e, açtılar. Ee, TÜPRAK şirketinin merkezi Ankara'da olduğu için Ankara'da açtılar. Bir, bu, bu ülke çok garip bir ülke. Karşımıza bir baktık ki ee, Çal'da e, nikel madenine güya karşı çıkan ve mecliste solu önergesi veren Şahin Mengü'nün bürosu bizim karşımızda, bizi mahkum ettirmeye çalışıyor. Ne hmm, güzelmiş. Ee, yani böyle bir işte CHP'lileri özellikle o takımı e, bizim mücadelemizin karşısına çıkarmaya çalıştılar. Bergama'da da benzer bir şey yapmışlardır. Ee, da, daha evvel de e, şimdi size başka bir isim söylemene gerek. Ee, çok şaşırıyor buradaki CHP Erskan. Tenzihan Çakır mesela. AKP'nin oradan oraya sürdüğü bir danıştay hakimidir bu. Danıştay üyesidir. Adam istifa etti. Deniz Baykal'ın kankası olduğu söylenir. Ee, daha sonra bir baktık ki Türk rakam bir numaralı avukatı. Yani bu, i̇şte işsiz kalmamış. Yeşil dolarlar nelere <gülüyor> e, şey. Kadir. Kadir. Ee, bir baktık ki o karşımızda bizi işte Manisa'da yok efendim bu altın madeni şöyle şahanedir, böyle yararlıdır. Bunlar zaten bu marjinal çevreciler memleketin kalkınmasını istemiyorlar filan diye o klasik, bildik, tanıdık, bayağı demolojileri. E, <gülüyor> bu, bu bu adamlar e, savunmuyor filan başladılar. Bizi yargılarken de e, gene gerçi o... E, Şahin Mengül'ün bürosundan bir avukat geldi. Evrim İnal diye bir, bir vatandaş. Ee, yakışıklı bir oğlan. Onun fikirlerinin de yakışıklı olduğunu duymuştuk. Duruşmada bir kerecik, altı defa duruşmaya gittik. Bir kerecik göz göze gelemedik. Yani böyle bir çift sözüm vardı. Hiç üzüme bakmadı. çocukca, hep yerlere baktı. Para işte insanın kafasını e, böyle yerlere de eğiyor. E, daha sonra bir yerde bir karşılaşır gibi olduk. Orada da karşılaşmadı. İşte sizin ee, hareketiniz mi? Bu yüzden vicdan hareketi <gülüyor> herhalde. Zaten. Ama ben de <gülüyor> size başka bir şey daha söyleyeyim. Bu e, su yolunun geçmesi sırasında e, bizi bir jandarma dip, dip, dip, dip, dipçikleriyle yerlerde süreyen bizim kadınlarımızın kaburgalarının kırılmalarına yol açan meşhur bir vali vardır. Kayan Kavas diye. Bu Yörük Ali Efendi'nin torunu diye e, lanse edildi filan Esasen o bir kışta da çalıştırılması için özel olarak gelmiş yerel yönetimlerden de çok iyi söylenir. Bir valiydi. Ee, işte böyle bir şeylik yaptı bize. Ee, hayır devlet isterse ezer geçer, ezin geçin demiş. O zaman da ezip e, geçtiler bizi. Ezip geçtiklerini zannettiler de neyse. Ee, bu evet. adamcağız daha sonra merkeze alındı. Geçen yıl ee, İzmir'in Selçuk ilçesinde' bir otelde şey işte, nedir peyzaj mimarları odasının bir etkinliği var ve oraya da çağrılmış herıl çağrıldıysa bizi de e, Ege Çep, e pe, ödül vermek üzere ya yani çevre mücadelemizde gösterdiğimiz şeyden dolayı e, ödül veriyorlar o, o da bizi ödül vermek üzere bizi de çağırdı tesadüf geçen yılda ben e geççevin dönemyan sözüsüyüm e mecburen biz de gittik. Baktım ki Kayan Kalas amcam orada. E, önümde duruyor. Mikrofonu e, ödülden sonra uzattılar bana. Bu ödülü dedim, e, İnay köyünde yerlerde sürünen, karşımda duran valimin kararıyla yerlerde sürünen kadınlar adını alıyorum. İnsanların günahları ömrü boyunca onların arkasından gitmeli. E, bu ödülü işte Bergama'da, Kaz Dağları'nda, ee, işte gençlere karşı mücadele eden e, insanlar için alıyorum ve hoyrat e, e, işte baskıcı e, neyse aklıma neler geldiyse tam hatırlamıyorum e, yöneticilerin tavırlarını da kılıyorum yuhluyorum filan dedim bir alkış koptu orada kayan kavat kaçtı hemen kaçtı yemeğe bile kalamadı yani bu adamları e, taşıdıkları sırtlarında taşıdıkları günahlarından dolayı her gördüğümüz yerde Kovalamalıyız, üzerine vurmalıyız diye düşünüyorum. Biz vicdan hareketi olarak bunu yapıyoruz, e, yapmaya çalışıyoruz. Evet. Biraz elinize galiba. sağlık. Evet, çok etkileyici yani. E, bütün bu hikayelerin bende yani bu konuşmayı yapmamıza vesile olan kitabı tekrar hatırlatayım dinleyicilerimize. E, bütün bu hikayeleri aslında Muammer Sakaryalı. <gülüyor> 34 tane miydi Muammel Bey? 34 tane 34 mektup tane. halinde su yazdığı 34 mektup halinde bir kitapta toplamış durumda Kışladağ'dan mektup var Aslında Hangi yayınlarda? Yeni İnsan Bu yayın Bu arada yayın evine de teşekkür edelim Çok hoş, güzel bir kitap oldu tertemiz Okuyanlar tertemiz bir kitap Baskısı çok düzgün bir evet. kitap olduğunu söylüyorlar Onu da ...yad etmiş olayım. Evet. E, dolayısıyla bu sadece Kışladağ'da değil... ...aslında Türkiye'deki e, altın madenlerine karşı mücadeleyi... ...ve genel olarak ekoloji mücadelesini daha iyi anlamak için de... ...bence çok e, faydalı. Çünkü birinci elden deneyimleri aktaran e, bir kitap. Çok teşekkür ediyoruz Muammer Bey. Katıldığınız için. Ee, bitti mi süremiz? Bitti gibi, evet. Ee, aman ne güzel. <gülüyor> ee, şey... E, eklemek istediğiniz yani, bir şey var mı kısaca? Neyi yapabilir miyim? Böyle bir son cümleyle toparlamak istersek. Buyurun lütfen buyurun. Yani biz kendimizi evet kışta da altın madenine karşı mücadele eden vicdan hareketi <gülüyor> olarak tanımlıyoruz ama yalnızca altın madenine karşı mücadeleyle sınırlamıyoruz. Bu, bu mücadelenin bir ekoloji mücadelesi olduğunu biliyoruz. Yalnızca Türkiye'de değil bütün dünyada bu dünyanın ağlarının bütün dünyanın e, sularına, ormanına, toprağına, yeraltı varlıklarına e, bir meta olarak ticari meta olarak gördükleri için saldırdıklarını biliyoruz. Bütün dünya onları için bir pazar, e, bunu biliyoruz. Biraz bu bilinçle e, hareket etmeye falan çalışıyoruz. Ya yani, e, bu Türkiye'deki siyasi süreçler bu bakış açısıyla e, bir biçimde etkilenmeli. ...diye düşünüyor ve gayret sarf ediyoruz. Örneğin yakında bir işte anayasa tartışması başlayacak, çalışması başlayacak. Seçimler öncesinde hiç kimse onun ilkelerine falan değilmedi Mevcut siyasi partileri söylüyorum. Yani bu anayasanın, yapılacak olan anayasanın doğayla dost bir anayasa olması... Doğaya ters bir yasanın ve uygulamanın yapılamayacağı bir mantıkla oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu konudaki sesi yükseltmek lazım ee, diyoruz. Teşekkür evet. ederim. Muammer Sakarya'da çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. Evet. Kışladağ'dan Mektup Bar kitabının yazarı Muammer Sakarya ile konuştuk. Kışladağ'da neydi? İnay köyünden e, Doğan hareketin hikayesi. Vicdan hareketi Evet, bugün program böyle e, bitirmiş olduk. E, değinmemiz gereken kısa bir şey herhalde zamanımız kalmadı. Yok kalmadı, kalmadı. çok sayıda haber var ama artık hafta hafta. Pek görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşçakalın. Açık yeşil.